Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hz. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser, Reşit Haylamaz. Yöneten, Yaşar Özdemir.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 Abdullah İbni Selam iyi bir Yahudi alimiydi. Nesebi Hazreti Yusuf ve dolayısıyla da Hazreti Yakup aleyhisselam'a kadar dayanıyordu. İsrailoğulları arasında neşet etmiş ve medeniyete beşiklik yapmaya hazırlanan Medine civarındaki üç büyük Yahudi kabilesinden birisi olan Beni Kaynuka arasında dünyaya gelmişti. Babası Selam da dedesi Haris de iyi bir Yahudi alimiydi. Dolayısıyla o da iyi bir din adamı olarak yetişmiş, şan ve şöhretini Hicaz'da duymayan kalmamıştı. Gelecek son nebi ile ilgili sohbetlere o da katılmış, aynı nasihatleri artık Abdullah Selam da yapar olmuştu. Zira elinden düşürmediği Tevrat, aynı konulara parmak basıyor ve onun geleceğinin müjdelerini veriyordu. Bekleyip durdukları ahir zaman peygamberinin Mekke'de dünyaya teşrifinden haberleri olmasa da hep Mekke'yi işaret ediyorlar ve geliş zamanının daraldığını söylüyorlardı. Hatta Mekke'de neşet ettikten sonra onun Medine'ye hicret edeceğini söylüyorlardı ve zaman zaman yaşadıkları mağlubiyetlerde bunu düşmanlarına karşı bir koz olarak kullanır olmuşlardı. Şimdi ise Abdullah İbni Selam kitaplarda özelliklerini okuyup sohbetlerine konu ettiği zatın muhatabı olmak üzereydi. Belli ki kader onu diğer arkadaşlarından daha önce insanlığın iftihar vesilesiyle karşılaştıracaktı. Abdullah İbni Selam da Efendimizin geleceğini ihtiyakla gözleyenlerden birisiydi. Aslına bakılacak olursa o, onun sıfatlarını, ismini, genel durumunu ve Medine'ye ne zaman geleceğini de biliyordu. Resulullah'ın Kuba'ya geliş haberi kendisine ulaştığında ağacın tepesine çıkmış hurma topluyor, halası Halide binti Haris de o ağacın altında oturuyordu. Haberi duyar duymaz avazı çıktığı kadar tekbir getirmeye başlamıştı. Allahu Kadın, Ekber! ...durup dururken bu kadar Allahu yüksek ekber. sesle tekbir getirmesine şaşıracak Allahu ve... Ekber. ...Allah cezanı versin. Şayet İmranoğlu Musa'nın geldiğini duymuş olsaydın... ...vallahi bundan daha gür bir sesle tekbir getirmezdin. ...diye çıkışacaktı. Ey halacığım! Allah'a yemin olsun ki... ...bu Musa'nın kardeşidir. Onun dini üzerindedir. O neyle gönderilmişse... ...Muhammed de aynı vazifeyle mükelleftir. Diyerek... Halasını da tanıtmaya çalıştı onu. Onun bu sözlerine karşılık. Ey kardeşimin oğlu. Bu yoksa bizim geleceği günü beklediğimiz... ...kıyamet öncesi zuhur edecek son nebi mi? Diye sordu halası. Bunda şüphe olamazdı ve tereddütsüz. Evet. Cevabını yapıştırdı Abdullah İbni Selam. Heyecanlanmıştı halası da. Ne diyeceğini şaşırmış bir hali vardı ve... Bu o öyleyse... Diyordu hala Arkasından da ekleyecekti Öyleyse niye duruyoruz Zaten Abdullah İbni Selam da aynı şeyi düşünüyordu Zira geçen her an Ziyan demekti Ve doğruca kubaya gitti Huzuruna girdiğinde karşısında Yine o nur yüzlü nebi vardı Gayri ihtiyari dudakları Hareket etmişti Şöyle diyordu Vallahi de bu yüzde yalan yok Ashabı ile oturmuş sohbet ediyordu Kulağına çarpan ilk cümleleri şunlardı. Aranızda selamı yayın, yemek yedirin, akrabalarınızı ziyarete devam edin. İnsanlar gece uykuya daldıklarında namaz kılın ve emniyetle cennete girin. Cennet yolunun buraklarıydı bütün bunlar. Onun sözlerindeki büyüye ve çehresindeki derinliğe vurulmuştu Abdullah İbni Selam. Çünkü onda gördüğü sima ancak bir peygamberde olabilirdi. Ne gizlemeye ne de gizlenmeye ihtiyaç vardı. Medine medeni bir şehirdi ve İbni Selam aleni olarak kelime-i getirmeye başladı. Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın hak resulüsün ve şüphesiz ki sen hakla geldin. Müslüman olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önceleri Hüseyin olan adını Abdullah diye değiştirecek ve bundan böyle de o hep Abdullah İbni Selam diye anılır olacaktı. Elbette herkes... ...Abdullah İbni Selam gibi hakperest değildi. Medine'de Huyay İbni Ahtab... ...ve Ebu Yasir adında iki kardeş vardı. Her ikisi de Tevrat ilmine vakıf kimselerdi. Gelecek bir Nebi hakkında malumat sahibi olan bu kardeşler... ...Efendimizin yakınlarına geldiğini duyunca... ...merakla yola düşmüş, Kuba'ya kadar gelmişlerdi. Henüz sıcakların yeni başladığı kuşluk vaktiydi. Konakladığı yeri öğrendiler... Çok geçmeden Amr İbni Avf oğullarının yurduna geldiler. İmanla inkar arasında gidip geliyorlardı. Ya gerçekten beklenen Nebi buysa? Kendilerinden olmadığını biliyorlardı ve bunun içinde bildikleri özellikleri taşımayacağını umarak yürüyorlardı. Nihayet değişmeyen realiteyle karşılaşıverdiler. Ne diyeceklerini şaşırmışlardı. Oturup onlar da sohbetine kulak verdiler. Oturması, kalkışı, konuşması, duruşundaki ululuk ve simasındaki duruluk çarpmıştı onları da. Ancak bir türlü kendilerini ikna edemiyorlardı. Renklerini belli etmemek için de durumlarını gizliyor ve her şeyi kabullenmiş gibi duruyorlardı. Derken güneş dönmüş ve gruba yaklaşmıştı. Meclis dağılınca, bunu fırsat bilip onlar da ayrıldılar Kuba'dan. Yolda konuşarak geliyorlardı. Küçük Safiye babasıyla amcasının gelişini görünce koşarak onları karşılamaya gitmiş ve babasının boynuna sarılmıştı. Sanki baba eski baba değildi. Amca da başka bir amca olu vermişti. Kol ve kanatları kırılmış ve bitkin bir halleri vardı. Konuştuklarına biraz kulak vermeye çalıştı. Şöyle diyordu amca bu Yasir. Bu gerçekten o mu? Vallahi de o. İyi bakıp teşhis ettin ve tanıdın mı yani? Evet. Peki onun hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi de yaşadığım sürece karşısında olacağım. Bu son cümleyi söyleyen, daha sonraları efendimize zevce olacak olan Safiye validemizin babası, Huyay İbni Ahtap'tan başkası değildi. Ve görüldüğü gibi net bilgi sahibi olmasına rağmen kuru bir inada kurban gidiyor, bir adım daha atıp bir türlü teslim olamıyordu. Medine'de onun gelişini heyecanla bekleyenlerden biri de Selman-ı Farisi'ydi. İran topraklarından çıkmış, gerçekliğini bulma adına önce Şam'a, daha sonra da sırasıyla Musul, Nusaybin ve Ammuriye'ye gelerek hakikat arayışını devam ettirmişti. Her uğradığı yer, onu aradığına bir miktar daha yaklaştırıyordu. En son Ammuriye'de yanında kaldığı papazın,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 Kendisini de götürmeleri karşılığında bütün mal mülkünü vermeyi teklif etti. Kabul etmişlerdi. Derken gelecek bir nebinin yolunu gözlemek üzere yeni bir yolculuk başlamıştı. Ancak yolda bir ihanetle karşılaşacak ve fazlasıyla bedelini ödediği halde bir de esir edilip köle diye bir Yahudi'ye satılacaktı. Gerçi onun için önemli olan tarifi verilen adrese gelebilmekti. Şimdi ise... Köle de olsa hurma ağaçlarının arasında Medine'deydi. İşte Efendimizin Kuba'ya teşrif ettiği gün Selman her zamanki gibi yine ağacın tepesinde hurma toplamakla meşguldü. Bir ara kendilerine doğru koşarak birisinin geldiğini gördü. Efendisinin amcaoğluydu bu. Gelişindeki telaş önemli bir olayı haber veriyordu. Belli ki yeni bir gelişme vardı. Bir taraftan koşup gelirken, diğer yandan da... Hey. ''Ey falan, ey falan'' diye sesleniyordu. Efendisi de telaşlanmıştı. Onu bu kadar koşturan sebep ne olabilirdi ki? Nihayet yanlarına geldi. Nefes nefese kalmıştı. Kendini toparlamaya çalıştı ve ekledi. Allah Gayri oğullarını kahretsin. Biraz önce onlara uğramıştım. Herkes Mekke'den gelen... ...ve nebi olduğunu söyledikleri bir adamın başında toplanmış. Heyecanla ona kulak veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İnanılacak gibi değildi. Allah nelere kadirdi. Yıllarca bekleyip yolunda emeklediği zat... ...hürriyetini kaybettiği yerde Selma'nın ayağına geliyordu. <gülüyor> Heyecandan dizlerinin bağı çözülmüştü adeta. O kızgın güneşin altında buz gibi ter dökmeye başladı. Bir taraftan da kış soğuğunda donmuşçasına titriyordu. O kadar ki kendisiyle birlikte sallanan ağaçtan... ...efendisinin üzerine düşecek gibi olmuştu. Bekleyemezdi. Hızla ağaçtan indi ve efendisinin amcaoğluna yöneldi. Ne diyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Nasıl bir haber bu? Diyecekti ki yüzüne inen şiddetli bir tokatla sarsıldı. Köleye insan olarak bakmıyorlardı ki. Onun bu heyecanı sahibini kızdırmış ve şiddetli bir tokat savurmuştu Selma'nın yüzüne. Bir taraftan da Sana ne bu işten? Diye çıkışıyordu Selma'na. Git işinin başına! Diye de eklemişti. Çaresizdi Selma. Çıktı tekrar hurma ağacına ve işini görmeye çalıştı. Elleri hurma dallarında dolaşırken hayalen efendiler efendisinin huzurunda Ammuriyeli şeyhinin verdiği alametlerin Kuba'ya gelen zatta olup olmadığını sınamaya çalışıyordu. O gün akşam olmak bilmiyordu. Nihayet gün batar batmaz bir şeyler toplayıp aldı eline ve doğruca tarif edilen yere gitti. Medine'ye ay doğmuştu. Beklenen nebi karşısında duruyordu. Yıllarca yanlarında ömür tükettiği papazlara hiç mi hiç benzemiyordu. Kuba onun nuruyla ışıl ışıldı. Yanında bulunanlarla sohbet ediyordu. Elindekileri koydu ortaya. Size sadaka niyetine bunları ben topladım. Bildiğim kadarıyla sen salih bir kişisin. Yanında ihtiyaç sahibi arkadaşların da var. ...ve bugün sizin buna daha çok ihtiyacınız var. Dikkatle bakıyordu Selma. Elini sürmemişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabına döndü ve... ...Allah'ın adıyla yiyin buyurdu. Selma'nın derdi başkaydı. Onun aklında Ammuriyeli şeyhinin sözleri vardı. Ve adresin doğruluğunu anlamaya çalışıyordu. Evet, sadaka yemiyordu. Öyleyse ilk işaret tamamdı. Dudaklarından şunlar döküldü. Vallahi de bu bir. Sadaka yemiyor. Ve geri döndü. Ertesi gün yine bir şeyler toplamıştı. Aldı yanına ve doğruca huzura geldi. Bu sefer ne yapacağını çok iyi biliyordu. Gördüğüm kadarıyla sen sadaka yemiyorsun. Senin kerem ve güven veren halin benim çok hoşuma gitti. Ve sana sadaka değil bu sefer... Hediye getirdim, dedi. Eline aldı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kendisi de, ashabı da yedi ondan. Vakit tamam gibiydi. İçindeki heyecanı gizleyemiyordu Selma. In. Dudaklarından şunlar döküldü. İşte bu da iki. Hediye kabul edip ondan yiyor. Artık Selman sadece zorunlu olarak efendisinin yanında bulunduğu zamanlarda Allah Resulünden ayrılacak, onun dışında kalan bütün zamanlarını efendiler efendisiyle birlikte geçirmeye çalışacaktı. kalıcı yurt Medine. Ve derken birikindi vakti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem necar oğullarının bulunduğu mahalleden. Dolunay misali Medine'ye doğu verdi. Hazreti Ebubekir onun arkasında, oysa önde bulunuyordu. Artık Yesrib Allah Resulü ile özdeşleşecek ve Muhammed'in şehri manasında Medine-tü Muhammed olarak anılır olacak. Daha sonra da adı Medine olarak kalacaktı. Artık Medine'de kemal noktasında bir bayram yaşanıyordu. Bir kısım gençler mızraklarıyla halkalanmış olay çekiyor, diğer bir kısmı da meşidelerle Efendimiz'i istikbal ediyorlardı. Artık her şey daha bir aydınlı. ve Medine'de daha önce benzerine rastlanmamış bir sevinç vardı. Yüzlere tebessüm gelmişti ve Mekke'de yaşanılanları unutturmak istercesine Medine ufuklarında çocukların sesleri yankılandı.